İnsan nasıl batıllara taparsa, tamamlanmış dinden nasıl saparsa, bu insanı nasıl şaki yaparsa, şirkte öyledir kardeşim unutma. Bu insanı nasıl şaki yaparsa, şirkte öyledir kardeşim unutma. Hastalık bedeni nasıl sararsa, çürük bir kalp seni nasıl yorarsa Yük bel kemiğini nasıl kırarsa, şirk öyledir kardeşim unutma Yük bel kemiğini nasıl kırarsa, şirk öyledir kardeşim unutma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 Çürük temeller nasıl ki çökerse, depremler nasıl her şeyi sökerse, Afetler boynunu nasıl bükerse, şirkte öyledir kardeşim unutma. Afetler boynunu nasıl bükerse, şirk öyledir kardeşim unutma.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 Susuz toprak nasıl çöle dönerse, o belde de nasıl her şey sönerse Ateş nasıl odunu kül ederse, şirk de öyledir kardeşim unutma Ateş nasıl odunu kül ederse, şirk de öyledir kardeşim unutma Hastalık bedeni nasıl sararsa, çürük bir kalp seni nasıl yorarsa, yükbel kemini nasıl kırarsa, şerpted öyledir kardeşim unutma. Yükbel kemini nasıl kırarsa, şerpted öyledir kardeşim unutma. Hastalık bedeni nasıl sararsa, çürük bir kalp seni nasıl yorarsa, yükbel kemini Yük nasıl kırarsa Şirk öyledir kardeşim unutma Yük bel kemiğini nasıl kırarsa Şirk öyledir kardeşim unutma